Değerli izleyenler, umarım iyi bir pazar geçiriyorsunuzdur. Bugün insan insana sohbetimizin konuğu Angelika Akbar. ...Angelika Akbar'la insan insana bir sohbet yapacağız. Hoş geldin Angelika. Nasılsın? Çok iyiyim. Teşekkürler. Siz değilsiniz inşallah. Seni burada görmek çok güzel. Ben şimdi isimlere meraklıyımdır ve her ismin bir öyküsü oluyor genellikle. Bu... Um, Angelika isminin öyküsü de <gülüyor> Evet bir öyküsü var ee, Şöyle ki Annem ve babam bana isim Ararken ben henüz e, Doğmadan önce ama annem hissediyordu Kız olacak e, Tam da Rusya'da eski Sovyetlerde Her yerde Angelika Adlı Fransız film Gösterimdeydi Aha. Ve inanır mısınız Benim doğduğum ay ve yılda O kadar çok Angelika oldu ki Rusya'da <gülüyor> Ve <gülüyor> böyle çokluktan dolayı ben ismimi hiç sevmiyordum ve böyle yaklaşık 15-16 yaşlarındayken ismimi değiştirmek bile istiyordum resmi olarak o kadar sevmiyordum ismimi halbuki evet. anlam çok güzel melek meleksi anlamına geliyor evet. ama bu kadar çok vardı kiminle tanışsam neredeyse benim yaştakiler hepsi Angelika'ydı evet. hani siz bir giysi seçtiğiniz zaman istiyorsunuz ki bir özellik olsun evet. kaldı ki isim evet. <gülüyor> Öyle bir özellik arar insan evet. ee, ve bu isim sevmemi hikayesi biliyor musunuz uzun zaman e, sürdü ta ki isimsiz kal kalana kadar. Türkiye'ye geldim ve ilk gün kaldığımız e, bizim teyzemizin evinde Angelika isminin telaffuzu çok zor olduğunu söyleyince dedi ki sen jale ol. Ve ben Jale oldum. Sonra Türk vatandaşlığına geçtim ve 7 yıl boyunca ben Jale'ydim. Öyle mi? Ben ya, nasıl yazılmaya <gülüyor> başladım <gülüyor> ismini size ama tamam. Evet. Ve daha sonra resmi olarak başvurdum ve dedim ki ben eskiden Angelika'ydım. Evet. İsmini de çok seviyorum. Ay, evet. Ben Angelika olmak Ay, istiyorum. Güzel. İşte böyle olmuşum. Akbar. <gülüyor> Akbar. Bu da ayrı bir hikaye. Ee, şöyle ki Türkiye'ye geldiğim zaman eski eşimle evliydik. Hı. Ve ayrıldıktan sonra onun ismini kullanmak istemedim. Annemin soy ismi Rosenbaum. O da yani yabancı bir ismi. Ee, babamın soy ismi Timchenko. O da Çince gibi dururdu Türkçe'de. <gülüyor> Ve dedim ki bu olamaz. Benim başka bir isme ihtiyacım var. Bir yıl boyunca soy ismi arıyordum kendimi. Benim böyle isimlerle, soy isimlerle bir alıp <gülüyor> <gülüyor> var olardı e bu hayatta вы э bir sürü mesela telefon rehberleri oluyor Türkçe o isimleri bakıyordum acaba bana uygun bir şey var mıdır aralarında ve bulamıyordum daha sonra bir gün kahvaltıda yakın bir arkadaşıma büyük emparator akbar'ı anlatıyordum onu ne kadar sevdiğimi işte ta o zamanlar işte Müslüman bir liderdi ama bütün dinleri bütün bilim ve inanışları kültürleri aynı çatı altında birleştiren bir insan yani. ve benim için çok önem taşıyordu. Ben evet. onu anlatırken arkadaşım dedi, Angelika sen acaba niye Akbar soy ismi seçmiyorsun? Hani isim arıyorsun kendine soy isim. Hakikaten dedi Angelika Akbar çok da güzel evet. ve anlamlı bir şey. O, o günden oldu. itibaren ben evet. Angelika akbar. Çok da güzel oluyor Angelika Akbar. Teşekkür ederim. Evet, e, değerli izleyenler e, siz muhtemelen Angelika Akbar'ı bir müzisyen olarak tanıyorsunuz. Ben de öyle tanıyorum ve çok zevkle dinliyorum. Ben de eşim, ee, fırsat buldukça dinleriz ve zenginleşiriz. Ama bugün e, ben Angelika Akbar'la müzik üzerine değil, yaşam üzerine bir sohbet oluşturmak istiyorum. Kendisi gözlemleyen bir insan. Gözlemleyen derken hem iç dünyasını hem de dış dünyayı gözlemleyen bir insan. Çok zengin gözlemleri var, sohbete getireceğim düşünen bir insan. Angelique Akbar benim için bir filozof. Ben, önemli bir filozof. Ve kadın, anne, evrensel insan. Öyle görüyorum. Ve Türkiye'nin dikkat alması gereken önemli bir değer olarak görüyorum. Çok Ve içimdeki Türkiye'nin kitabı bu kitabı Okurken dedim Angelika'yı çağırayım bu programa bir sohbet yapalım. Ay ne olur bir sohbet yapalım. Şimdi o isteğim gerçekleşiyor. İyi ki geldim. Şimdi içimdeki Türkiye'm diyor. Dikkat ederseniz yani sizin içinizdeki Türkiye başka olabilir. Biz Angelika'nın içindeki Türkiye'den söz ediyoruz. Senin içindeki Türkiye'yi çok sevdim. Teşekkür Seni de sevdim. Ediyorum. Şimdi... Geldin, Türkçe hiçbir Türkçe bilmiyorsun, sıfır ve iki yıl sen kuşlar gibi dinledin. Evet. <gülüyor> ya nasıl geçirdin o iki yılı? Ee, oldukça zordu itiraf ediyorum ki çünkü e, öncelikle ben iletişimi çok seven ve sözlü iletişimi iyi kullanan bir insan olarak büyüdüm çok dostlarım var çok konuşkanım da yani ses kadar söz benim için önemli ve yeni bir ülkeye gelip hiçbir insanı tanımayıp bir de onların konuştukları dili hiç tanımamak ve bilmemek ve sürekli susmak e, benim için zor bir sınavdı evet. belki de sabır için bir sınavdı. Ee, belki de tevazu için bir sınavdı. Çünkü insan bir toplulukta herkes birbirlerini anladığı zaman susuyorsa ve kendi başına hiçbir şey ifade edemeyip e, konuşamıyorsa birazcık kendini sorgulamaya başlıyor bir noktada. Yani nasıl oluyor? Ben aptal mi? Böyle bir duygu bile oluşuyordu. Ben burada neyim? E, boş bir yer gibi görmeye de başlıyorsun kendini. Çünkü bir müddet sonra işte o sofrada ya da nerede insanlar birbirleriyle konuşuyor ve sen dışında kalıyorsun. Ama iyi ki bütün bunlar oldu. Çünkü ben o kadar önemli bir şey öğrendim ki bu sayede e, insanlarla aslında sözsüz iletişim kurulabileceğini ve o duygu paylaşımının ne kadar zengin olabileceğini o zaman o iki yıl içinde e, görmüş oldum İyi ki böyle bir şey yaşadım evet. o gözlerin arkasında bir şeyler keşfettin Anladığım evet, kadar ne evet, keşfettin o gözlerin yani. arkasında konuşurken? <gülüyor> aslında ortak paydamız olan aşkı keşfettim. keşfettim evet. İnsan denilen kavramının e, özünü evet. e, aslında e, temsil eden aşktır. Evet. Ve onu ben keşfettim. keşfettim. İyi Bakalım. ki böyle bir şey oldu. O iki yıl içerisinde müthiş bir bakış tarzı gerçekten. Onun evet. arkasındaki Müthiş bir zenginlik var ve biz bazen sözlere o kadar takılı kalıyoruz ki esas onun kaynağı olana ulaşmakta zorlanıyoruz. Evet. Ee, ben seninle ilk tanıştığım andan beri bir izlenim elde etmiştim ve kitap okurken bu izlenim daha da güçlendi. Kitap okurken arkada bir zemin olarak sürekli manevi yaşamı ise Manevi yaşam senin için önemli mi? Çok. Neden? Müzik kadar, belki müzikten bile çok diyebilirim çünkü müzik de onun içinde. O kadar her şeyi kaplayan bir şeydir ki. Neden? O zaman bu sorunuza cevap vermek için küçüklüğüme biraz dönmem lazım. Biliyorsunuz benim babam hem orkestra şefi hem de felsefe profesörü. Hem de orkestra şefi hem de felsefe profesörü. Evet teşvik bir Evet. <gülüyor> Müzik ve felsefe, maneviyat bizim hayatımızda her zaman vardı ve e, ben çok küçük yaştan itibaren manevi birçok kavramı öğrenmiş oldum. E, dinlerin aşağı yukarı içeriğini öğrenmiş oldum. Biliyorsunuz Sovyetler Birliği ateist bir ülkeydi. Ama benim babamın hem mesleğinden dolayı hem de onun iç dünyasından dolayı e, benim için inanç çok önemli e, hale geldik çok küçük yaştan itibaren. Bunun ismi ne olduğu Hiç önemli değildi aslında. Birleştirici bir unsur vardı. E, ve Zaten inanç ya da iman dedikleri bilmediğine güvenmek ve inanmak. Bildiğimiz şeyi zaten biliyoruz. Ona inanç tanımamıza gerek yok. Ama o büyük her şeyi kaplayan kavram bende her zaman vardı. Daha sonra ezoterik felsefesiyle tanıştım ve ile tanıştım. Hı hı. Aslında teosofi ve tasavvuf birçok noktalarda paralellik gösteriyor. Evet. Ee, Birleşiyor Söz olarak evet. bile teosofi ve tasavvuf evet. e, birdir, bir kaynaktan hı hı. geliyor. E, bütün bu süreç içinde hem müzik hem de felsefe, ezoterik felsefesi, birçok manevi akımla tanışmış olduğum birçok hocam oldu, birçok yollardan geçtiğimi söyleyebilirim. Fakat Türkiye'ye geldikten ve Türkçe konuşmaya başladıktan sonra İslam tasavvufu ile de tanışmış oldum. Hı -hı. Bu da benim için çok büyük bir zenginlik oldu ve hatta şunu diyebilirim birçok manevi öğretide bulamadığım bazı yerleri Türk İslam tasavvufunda bulmuş oldum. O eksik kalan yerler dolmaya başladı. Dolmaya başladı. Bazı evet. tamamlanmaya başladı. Bu çok önemli ya söylediğin şey. Bu ayrı bir sohbetin konusu bile olabilir yani. Ve yolculuk devam ediyor. Devam ediyor. Ee, bu yolculuk aslında sonsuz biliyorsunuz. Evet. Her ne kadar biz bu yolda e, adım e, atmış olsak da biz her zaman öğrenciyiz. Çünkü evet. çok büyük bir şeyden bahsediyoruz evet. ve sonsuz bir şeyden evet. bahsediyoruz. Bu hikayeni dinlerken Angelika şöyle düşündüm. Bir küçük çocuk için aile ortamı ne kadar önemli diye mi? Babayla ilişkisi önemli, onun varoluşu, anlatmasa bile onun varoluşu, sözleri, yaşayış tarzı, hal ve tavrı, onun içeriği ne kadar önemli. Ve evet. zannederim senin bu manevi yaşamla ilk tanışman babanın varoluşunda başladı. Kesinlikle öyle, evet bu anlamda ona çok borçluyum. Çok şeye borçluyum. Diğer yandan annem de müzisyen. Pırıl pırıl, hayat dolu, yaratıcı bir insan. Ve müzik hayatım daha çok onun bana açtığı kapılarla ve gösterdiği yollarla oldu. Babam tabii ki müzisyen, orkestra şefi ama annemin çabası burada da çok önem taşıyordu. Dolayısıyla bizim hayatımız hem güzel, değerli insanların da katıldıkları sohbetlerleydi. Aynı zamanda annemin beni götürdü. Opera temsilleri, bale, orkestra konserleriyle doluydu. Plak koleksiyonum vardı. Çok küçücük iki yaşındayken pick up geldi bana Öyle ve kendi be. plak koleksiyonu vardı. Ay, Sadece ay, benim e, mesut oldum evet. e, eserler vardı orada. Evet. E, çok güzel ve dolu bir hayattı. Tam anlamıyla belki herkes anlaştığı anlamda çocukluk yaşamamış olabilirim ama ben çok mutluydum. Çok ben, dolu bir hayatım var. Onu soracaktım ya. Yani çünkü e, bir Allah vergisi bir yetenekle doğmuşsun ve onunla ilgili eğitime falan başlamışsın. İçinde böyle bir soru vardı. Çocukluğunu yaşadım acaba yoksa içinde ah ah ah çocukluğumu yaşayamadım duygusu. Hiç hiç ya. öyle bir şey yok ve ben bundan dolayı çok şanslıyım çünkü benim kaderimi paylaşan ama çocukluğunu yaşamayıp ah ah diyen birçok müzisyen tanıyorum. Allah'tan benim zaten hayattan beklediklerim oyuncaklar ya da başka şeyler ya da koşuşturma değildi. Ben mesela herkes bir şeylerle oynarken sokakta ben çıksam bile işte karın eriyen kar, karların ee, üzerine işte düşmüş yaprağının yolculuğunu seyretmeye bayılıyorum. Ya da onun gibi şeyler, doğayla iç içeydim. Tabii ki arkadaşlarım da vardı ama paylaştığım şeyler onlarla da farklıydı. Onlar benden oyuncaklarla ilgili bir şey beklerken ben de öğrendiğim operaların içeriğini onlara anlatıyordum. Böyle bir e, iletişim vardı ama mutluydum. Hiçbir noksanım yoktu duygusal evet. olarak. çok önemli, mutluydum. Duygusal olarak hiçbir noksanım yoktu sözü çok önemli. Ben bir kere... Türkçeyi sonra öğrenmiş birisinin o kadar güzel Türkçe şiirlerim var ki. Aa, teşekkür ederim. Duygularım böyle damla damla birikiyor onu okuduğum zaman görüyorum. Umarım dinleyenlerimiz de kitabı alırlar ve okurlar. Müziğini dinlediğim zaman görüyorum. Bazen diyor, ha burada beni aşıyor ama yakalamaya çalışayım. Böyle müthiş bir zenginlik, çok matrisli. Yani orada öyle güçler konuşuyor ve öyle güçler birbiriyle etkileşim içerisinde ki nerede tema diyorum burada. Ama hepsinin arkasında evrenin karmaşıklığı, anlam ve duygular ve onun sonra bir yakalayış var. Bana doğru yaklaşan bir şeyler var. Zannederim manevi yaşamın olmadan bu derinliği bulamazdım diye düşünüyorum. Doğru muyum? Yani onlar bir manevi yaşamın bir tarafta böyle bir şey, ifade edilmesi gibi bir şey, böyle, evrenle bir sohbetin var senin galiba. Evet, <gülüyor> galiba öyle bir şey var küçüklüğümden biri var evet. ve o yüzden e, rahatlıkla söyleyebilirim müzik benim için amaç değil araçtır. İşte siz onu da başka türlü wow. dile getirmiş oldunuz. Evet, <gülüyor> müthiş bir şey. Bir yolculuk tarzı yani. İsterseniz evet. önemli olan yolculuk. Evet. Anladığım evet. kadarıyla. Gözlerinden belli oluyor <gülüyor> <gülüyor> Yolculuk dediniz. Aklıma bir çok sevdiğim cümle geldi. Bu yolda yollar da yolcular da yollar da yürür. Her an her şey gelişiyor, değişiyor. Evet. Ne kadar güzel. Evet. evet. Şimdi <gülüyor> senin manevi yaşamla beraber Önem verdiğin böyle değerler var. Mesela hoşgörüye çok önem veriyorsun. Bağışlamaya çok önem veriyorsun. Sevgiye çok önem veriyorsun. Saygıya önem veriyorsun. Ve insanın özünü göstermesine çok önem veriyorsun. Onu engellememek lazım diyorsun. Çünkü biz orada biriz. Orada birbirimize evet. merhaba diyeceğiz. Orada evet. her şey kalkıyor artık. Evet. Ve birkaç kadar insan insana. Ki... Bu programın daha da insan insana sohbetler. Değerli izlerime bir şey daha söylemek istiyorum size. Buraya gelirken Angelika ile beraber aynı arabada arkada oturduk. Ve ben ona bir abim gösterdim. <gülüyor> Buraya dedim kendini buluyor musun? Aa dedim öyle baktı. De. Kızım Elif Angelika'ya çok benziyor. Evet. O kadar bir benzerlik vardı. <gülüyor> Doğru mu? Gerçekten mı? kesinlikle öyle evet. çok şaşırtıcı. Evet. Güzel. O nedenle şimdi ben şimdi Angelika Elif kızıma ki o da ipek gibidir hmm, böyle yumuşacık, tatlı birisidir. Hem seninle konuşuyorum, hem Elif'le özlerimi gideriyorum. Ve, ve ayrı bir bulutlar üzerinde bir şey oldu benim için şöyle bir şu an öyle bir durum oldu. Ve adalet duygusuna çok önem veriyorum. Bu kendiliğinden mi oluştu yoksa zaman içerisinde keşfettiğim bir şey mi bu oldu? Bu kendiliğinden oluştu çünkü daha e, okulda, ilkokulda benim ismim İnsan Hakları e, Savaşçısıydı. Öyle mi? Bana öyle bir isim taktılar okulda çünkü nerede bir şey varsa ben oradayım. Mesela bir e, sınıfta hiç suçu olmayan öğrenciye öğretmenden bir azar geliyorsa ben evet. anında oradayım. Kesinlikle bu bunu yapmadı. Kesinlikle bu böyle değil. Lütfen yapmayın diye ve bu öyle bir e, e, e, e, e, hale geldi ki e, bana öğretmenler diyordu ki Angelika sen istiyorsan biz sana bütün derslerde iyi notlar bile veririz. Yeter ki sus. Yeter ki geber. <gülüyor> <gülüyor> Ama beni hiç öyle şeyle cezbetmediği Susteme için vardır, evet. kesinlikle bu devam etti. Bazı insanlarda galiba öyle bir duygu var ve bu bebekliğinden oluşuyor. Varsa var yoksa belki zamanla bir takım şeyler yaşadıktan sonra insan onu anlıyor ama ben de bu çok güçlü bir duygu halinde kendimi ne kadar hatırlıyorsam vardı. Anne de var mıydı, baban var mıydı bu? Bu Sizin... denli olduğunu Ol, zannetmiyorum, de... çünkü onlar ikisi de şaşırıyorlardı. <gülüyor> <gülüyor> Bu kadar boyutta olduğunu onlar da beklemiyorlardı. Evet, evet doğru. Fakat e, ben, öyküyü anlatmayacağım ama bir e, şeyler oldu. E, bir adam e, kendisi e, daha rahatsız olacak bir yere gönüllü oldu. Ee, ve çok ilgimi çekti. Sonra konuşma imkanı buldum. Uçaklı oldu bu. Ee, neden dedim daha rahatsız bir yere gitmeye gönüllü oldunuz? O dedi herhalde dedi, e, yani ben dedi bekleme sırasında dedim uçakta. O dedi herhalde daha önce biletini aldı, onun hakkıydı dedi. Dedim hakkaniyet önemli mi? Şöyle bir gülümsedi bana baktı. Bir insan dedi hakkaniyet duygusunu kaybederse, zamanla hayatında her şey anlamını kaybeder. Ve bu çok önemli. Evet. Değerli izleyenler. Kısa bir aradan sonra Angelica Akbar'la sohbetimizi devam edeceğiz efendim. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile insan insana programı devam edecek. Final dergilerinin sunduğu Doğan Cüceloğlu ile İnsan Insana programı devam ediyor. Evet, İnsan Insana sohbetimize Angelika Akbarla devam ediyoruz. Angelika, senin kafanda ve kalbinde bir Türkiye var. Şöyle kısaca o Türkiye'den biraz söz eder misin? <gülüyor> Evet, kısaca söz etmek nasıl olur bilmiyorum. Gördüğünüz gibi kocaman bir kitap yazdım bunları birazcık anlatabilmek için. Ama şöyle size söyleyeyim, bir imaj söyleyeyim. Elimin içine Türkiye haritasını yerleştirip onu böyle seviyorum. Öyle mi? Böyle bir Türkiye'm var. Onun için dikkat edersiniz içimdeki Türkiye'm. Sonunda bir M var. Sadece evet. Türkiye değil, evet. Türkiye'm. Evet. Bana e, söyleşilerde birçok e, soru geliyor bu konuda. Neden Türkiye'm dediniz? Ben de şöyle cevap veriyorum. Aslında doğaçlama bir cevap oldu. O anda soruldu ve böyle oluştu cevap. E, diyorum ki o M harfi. Olmasaydı ben o kitabı yazmazdım zaten. M harfi orada benim Türkiye'ye karşı duyduğum duygularının e, ifadesidir. O senin Türkiye'nin yani, evet, senin evet. içindeki Türkiye. Şimdi Türkiye'de e, inişli çıkışlı birçok şeyler geldi başına ve bu arada Türk insanlarını tanımaya başladın. E, Türk erkeği, Türk kadını <gülüyor> tanımaya başladın ve güzel çok güzel anlatıyorsun ama şöyle kısaca Türk erkeği, Türk kadını deyince böyle neler oluyor? Ben kitaptan nacizane bir e, kategorizasyon yaptım. Yani birkaç kategoriye yerleştirdim Türk kadınları ve Türk erkekleri. Elbette bunlar e, hiçbir e, nasıl diyeyim size yani bilimsel bir ee, karakter taşımıyor evet. ve hiçbir iddiası da yok evet. ama bazı tiplemeleri Aha. bazı e, hayatta e, fark ettiğim ve genelleme yapabildiğim e, karakterleri kaleme almak istedim diyelim ki erkeklere gelince e, kim çok dikkat çekti? O tiplemeler bu arada daha önceki hayatımda yani Sovyetler Birliği'nde çok da karşılaştığım tipler olmadığı için ben burada Dikkatli böyle bir hissetti. gözlem yaptım. Mesela paşa erkek ha. böyle bir kategori kafamda hiçbir zaman yoktu ama baktım ki Türkiye'de çok paşa erkek var yani paşa tanımına uyan onlar kim böyle bir bölüm kitapta yazmaya başlayınca tabii ki 20 yıl boyunca e, kimleri bu kategori uyan kimleri gördüm onlara bakarak böyle bir e, analiz yaptım evet. ya da mesela kadınlarda diyelim ki e, şehirli bir ailenin çok da parlak, yani maddi anlamda çok parlak olmayan ama e, manevi ya da işte okumuşluk anlamında yüksek seviyede olan ailelerin kızları. Hmm. Onlar kimdir, nedir? Ne tür müzik dinler? Ne tür e, mesela insan ilişkilerindeki e, özellikleri gösterir? Diyelim ki köyden çıkmış olan ama şehirde yaşayan kadın. Evet. Nasıl bir ruh haline sahip? Evet. Ne tür müzik dinler? Dikkat ettiysanız Evet. Her kategorinin sonunda evet. bu insanlar genellikle şu ve şu müzik türünü tercih eder. O çok dikkatimi çekti. Yani hiç <gülüyor> daha önce düşünmemiştim. Hiç daha önce düşünmemiştim. Müzisyen olarak ister evet. istemez bunu da görüyorum ve onu da paylaşmak istedim. Gerçekten müzisyen benim hiç, hiç, hiç aklıma bile gelmemişti ama o kadar hoşuma gitti ki. Çünkü insan bir bütün ve müzik o yaşamın bir parçası olarak orada kendisini yansıtıyor. Evet hakikaten. mutlaka. Evet, ki yazdım bu kitabı hakikaten. Çok hoşuma gidiyor. Bir şey de dikkatimi çekti. Aa, ve bazı e, yakındığın yönler var. Hem seviyorsun hem de ay keşke bu olmasa dediğin yönler. O da şey oluyor. Aa, böyle belirsizlikler var ilişkilerde. Evet. Ay, ondan da bahsetsene. O kalibini <gülüyor> zorlayan bir unsur Türkiye'de. Şöyle onu anlatıyorum. Hatta el hareketleriyle anlatmam daha doğru olur. Rusya'da Allah. biz her şey böyle direk. Ha. ve net anlatırız. Ha. Hiç böyle bir dolaylı <gülüyor> anlatım olmuyor. Hiç bir... Ee... ...nasıl anlatayım, gizli ajanda denilen anlatımlar olmuyor insan ilişkilerinde. Direkt söylersin, karşıdaki üzülebilir ama sen doğruyu söylüyorsun. Sen eminsin ve samimisin, o zaman her şey yolundadır. Türkiye'de gördüm ki, diyelim çok basit bir şey benim ilgimi çekti. Diyelim biri benim doğum günüme gelecek. Yolda kaldığını söylüyor, arıyor. Ben büyük bir ihtimalle korkarım gelemeyeceğim. Korkarım geleyimince büyük bir ihtimalle kelimeler yine de belirsizlik ifadelerini. Apla gelmeyecek. Yani <gülüyor> ben bunu uzun zamandır e, çözemedim. Be acaba be Bekledim. Ay. Her zaman bekledim o böyle konuşan Ay, insanları. Canım. Yani bir toplantıda iş konuşulduğu zaman ha. ben doğru... Evet. direkt konuşuyorum. Ama benim söylediğimin kelimelerin altında başka bir şey aranıyor. Yok arkadaşım yok başka bir şey. Neyse odur. Anlatamıyorum. Çoğu evet. zaman anlatamıyorum. Bu tabi doğal bir şey. Çünkü e, benimkisi aslında doğu değil batı tarzı. Ve Rusya'da bu çok net. Yani evet. Batıdan daha da direkt konuşuruz Rusya'da. Anladım. Türkiye ise doğulu bir iletişim tarzını benimsemiş. Ve bunlar bazı noktalarda gerçek gerçekten zorluk ya da yanlış anlaşılmaya yol açabilir ya, ya ben bir kitap yazdım korku kültürü diye ee, fırsat bulursan onu bir oku çok Çünkü istedim. bu anlatmaların arkasında neden böyle yapıyoruz konusunda orada böyle bana teorik olarak böyle uyuyor hakikaten Harika, ve e, şimdi onun içerisine girmeyeceğim ama yani onu yaşamaş olma çok çok çok doğal ve emin ol Batı'dan gelen burada iş hayatı kurmaya çalışan İnsanların birçoğu bundan şikayetçi. Evet. Batıda eğitim görüp de burada yaşamaya çalışanlar da aynı şekilde e, belirsizlikler oluyor. Şimdi, biliyorum <gülüyor> ama aslında içimde acıyor. <gülüyor> Senin kafana uçakla evet. bir reski kutusu düştü. Ve yani e, halen devam eden etkileri var. var. E, orada bunu anlatırken böyle... Birçok gözlemler yapıyorsun. Yani özür bile dilenmedi senden. Evet. Ve ee, bir konsere gideceksin. Konsere çıkamaz hale geldin. Evet, yürüyecek ha. halde bile değildim. Ha. O anda çünkü 5 viski şişeli çok ağır bir kutu başıma düştü. Evet düştü başına <gülüyor> şimdi Allah'ın her içinde bir hayır vardır deriz fakat o da bazı gelişmelere yol açtı. Müthiş gelişmelere yol açtığı için zaten ben böyle uçmaktan ne bir şey ne hakkımı aradım ne bir bir yerlere şikayet ettim gayet mutlu oldum çünkü viski düştükten sonra benim birine bunu anlatmam o gerekiyordu. bir ihtiyaç değil bir ihtiyaç mutlaka çünkü konsere çıkacağım ve aslında ben çok dayanıklı diyorum fiziksel olarak. Evet. E, ama o durumda gerçekten yürüyecek durumda değilim. 2-3 saat sonra konserle çıkacağım. Annemi arayamam yurt dışında. Çok endişelenecek. E, yakın arkadaşımı aradım bulamadım ve üçüncü arayacağım kişi şu anda benim eşim. Benim o zamanki öğrencimdi. Evet. Ve meğer ona o kadar yakın hissediyormuşum ki hiç farkında değildim çünkü Rus ekolünden çıktığım için ben çok ciddi bir şekilde derslere konsantre oluyorum benim piyano öğrencimdi ve ben onun ellerinden başka bir şeye dikkat etmiyormuşum meğer evet. ama demek ki öyle bir duygusal bağ kurulmuş evet. ki ben farkında olmadan e, Newton'un evet. başına elma düştü benim de başıma bu <gülüyor> durumu fark etmek <gülüyor> için demek böyle bir büyük ağır bir kutunun düşmesi gerekiyordu <gülüyor> ve bu arada da yaşamın kendine özgü bazı planları var değil mi? Yani biz bilmiyoruz ve evet. kontrol edemiyoruz denetleyemiyoruz ve evet. bir geri bir yerde bir şeyler oluyor vay wow, diyorsun ya yani hakikaten bambaşka bir e, dönüşüm evet. var İyi ki o şişeler düştü şu anda diyorum başıma ve Timur var şimdi 3 evet. yaşında <gülüyor> evet küçük Timur. ay bana anlattığını anlat ne olur şu eee şu orkestra işine. Admiteyim mi? Lütfen, hayır lütfen. Peki, şimdi Timur'a yakın zamanda e, Disney'in Fantasia adlı e, DVD'sini aldım. Bu yıllar önce 2000 Fantasia var ama bu çok eski Fantasia. 60'lı yıllarında yaklaşık yapılmıştı. Ve orada çizgi filmlerle gerçek e, oyuncular ve görüntüler var. Onlardan evet. bir tanesi senfoni ortasında. İzlediğiniz söyleyelim. Kaç yaşında Timur şimdi? Timur 3 yaşında. 3 yaşında, <gülüyor> evet ona göre dinlesin. Evet, <gülüyor> evet. evet. Ve, e, Orkestra şefi var. Evet. Orkestra var. Orkestra şefi orkestrayı yönetirken çizgi filmler gösteriliyor. Muazzam güzel bir şey ve bu çizgi filmler Tokata ve Fuga re bakın bu eserle başlıyor. Timur bunu gördü, izledi, orkestra şefi ne olduğunu algıladı. Daha sonra ben merak ettim, piyanoya geçtim ve Tokata ve Fuga'yı çalmaya başladım. Dedi ki ben bunu biliyorum. Ben orkestra şefi olacağım diyor. Ben Stokovski, Leopold Stokowski yönetiyor. Masaya çıktı çünkü yüksek bir yerde olması gerektiğini anladı Abi. oradaki filmden. Yönetmeye başladı. Ben çalıyorum. O bütün müziğin gelişimlerine göre mesela ta da da hareket sonra durur, Ta -da, da da tekrar duruyor. Müthiş güzel. Devamını da anlatayım mı? Evet evet evet. <gülüyor> yönetiyor çok mutlu kendinden geçmiş vaziyette. Sonra Durun durun, ben şimdi Timur oldu, kakan var, gitmem lazım. <gülüyor> Çok hoş. Çok, Çok... güzel bir evet. şey, bu size anlattım çünkü psikolojik olarak da ilginç bir evet. şey var. Orada rolden role giriyor. İyi. Stokowski sahnedeyken onun tuvalete gelemez. Evet. Hani Timur e, e, kimliğine dönmesi lazım, ondan sonra tuvalete gidebilir. E canım, çocuk olduğunun farkında, 3 yaşında olduğunun farkında evet. ama gönlü. Onu da yapmak istiyor. İstiyor, çok ciddi de yapıyor. Ne kadar anlamlı değil mi? Çok. Ne kadar güzel. Evet, Allah bağışlasın. Teşekkür ediyorum. Ee, şimdi <gülüyor> bu viski şeyini anlatırken orada bir, yani bir insanın bir özür dilemesi acaba aklıma geldi. Ee, umursamamaktan mı yoksa? Korkup çekindiğinden mi? Bence o, o anda korku oldu o hanımda. Sonra ben sordum çünkü zaten her şey simsiyah oldu. Kendimi göremedim. Herkes de e, panik içinde uçağımı durdurmak lazım. Ne olacak? Durumum çok kötüydü. Daha sonra sormaya başladılar kim koydu bu şişeleri diye. Kimseden ses çıkmadı. Uzun <gülüyor> zaman çıkmadı. Sonra bir hanım arkada e, oturan hanımlardan bir tanesi ben koydum dedi. Ee, evet. Hiçbir şey de diyecek vaziyette de değildim açıkçası o anda. Evet, evet. Ama olsun şu anda dediğim gibi ben o hanıma müteşekkirim. Evet. Yani onu e, görürsem öperim. <gülüyor> Teşekkür <gülüyor> ederim çünkü sayesinde <gülüyor> eşimle böyle bir Tanışmış duygusal abi. yaklaşmam oldu. Evet. Ee, saygı kavramının senin için ayrı bir anısı da var anladığım kadarıyla. Halit Kıvanç'la evet. çıktığınız bir televizyon programı. Anl Anlatır mısın? E, Halit Bey ilk defa o programda tanıdığım televizyon programında evet. e, ve o zaman Sevgi adlı bir beste yapmıştım. Şu anda o bestenin ismi aşk. Her yerde aşk olarak geçiyor. Çünkü tasavvuf terimleri öğrendikten sonra anladım ki anlatmak istediğim kelime aslında aşk e, kavramına daha çok uyuyor. Ve o programda aşk yani sevgi bestemi seslendirdiğimde e, Halit Bey, Bey dedi ki e, evet sevgi hakkında birçok eser yapılıyor ama saygı çok önemli bir kavram. Acaba saygı konusunda bir beste yapabilir misin? Ve o çok hoşuma gitti. Ben söz verdim ve daha sonra gerçekten bu besteyi yapmış oldum. Yaptın. Evet. O hangisinde var? Hiç albüme henüz e, dahil ha, öyle olmadı. Ben onun için özel bir yer planlıyorum. Evet, Anladım. Ama beste sonraki... yapılmış durumda. Evet beste var çok önemli benim için de bu sözünü ettiğim korku kültürü kitabında yani korku kültürü saygı ve sevgi kültürü olmak üzere böyle iki ayırıyorum falan hakikaten son derece dönümlendi bu değerler konusuna geri gelmek istiyorum şimdi Allah vergisi sende coşuyorsun yapıyorsun üretiyorsun ama zaten sen yaratılıştan böylesin. Fakat farkına vardığın bir şey, hiç şımarmadan çalışman gerektiğini biliyorsun, emek veriyorsun, çalışıyorsun. Tabii. Bu emek verip çalışmak önemli mi? Çok önemli bir şey. Zaten ben söylüyorum müzik öyle büyük ki o kadar sonsuz ki sonsuz olarak öğrenci oluyorsun bu yolda. Maneviyat da öyle müzik de öyle. Bakın Beethoven'ın sözünü e, bu durumlarda tekrar hatırlatıyorum. Beethoven ölmeden önce söylediği bir cümle var. Keşke biraz daha yaşa yaşamış olsaydı müziğin ne olduğunu yeni yeni keşfetmeye başlardı. Vay canım ya öf. Ben ne diyebilirim? Bunu bilmiyordum ben. Bu çok güzel bir şey ve bize ipucu veriyor bu konuda. Evet. Bir ee, böyle bir şey. Başka da bir şey söyleyemeyeceğim. Bu sürekli bir e, kendini unutma ve müziğe meydan bırakma çalışmasıdır. Aslında bir anlamda sadece fiziksel olarak çalışmak değil. Sahneye çıktığım zaman benim formülüm ben yokum müzik var. Çünkü müzik benden çok daha büyük o konuşsun. O cümleni bir daha tekrar etmeni istiyorum. Kendini unutma ve... Ee, müziğe meydan bırakma. Müziğe meydan Çok önemli. Müthiş bir şey bu. Evet. Bir şey hatırlattı bana. Geçenlerde bir seminerde bir adamla konuştum. Kendini tanıttı. Hocam dedi işte ben dedi yaşam koçuyum dedi falan filan filan. Ee, böyle cümleler o kadar düzgün, o kadar vurgulamalar falan o kadar mükemmel ki... Cümleden başka bir şey yok adamda. Hmm. Yani böyle aşırı kaldım. Biz sürekli dolma konuştu, öyle kelimeler önemlidir falan filan diyoruz. Bir zaman fark ettim ki, aa aşırıya kaçabilir bu. Hmm. Yani e, hakikaten o, zannederim o müziğin içerisinde senin başka bir dünya oluşmaya başlıyor. O özlediğimiz şey müzikle kendisini ifade etmeye başlıyor evet. ve kelimeleri eee neyse o şartlanmışları evet, çıkarıyorsun eee evet. şimdi <gülüyor> ben eee senin de yardımında üç tane eee evet. cd ben bunları göstereceğim sen de Teşekkür böyle ederim. kısacık kısacık eee <gülüyor> böyle bir dakikalık falan ilk anlatırsan eğer memnun olurum. Raindrops Bayanjilik albümü Timur'a hamileyken oluştu. Çoğu beste Himalaya dağlarında e, bestelendi. Evet çünkü o seyahati de yapmış oldum hamilelik sırasında Ve amaç şuydu Himalaya dağlarındaydı. Evet ben oraya sık sık gidiyorum. Öyle mi? Evet. Aa, evet. Çok seviyorum oraları. Amaç şuydu e, ben hamile kadınlara e, özellikle şehirde yaşamıştım. Yani hamile kadınlara böyle bir e, mutluluk ve sükunet adacıkları yaratmak istiyorum dedim. Çünkü benim de ve onların da buna ihtiyaç var. Ama Timur doğduktan sonra dedim ki sadece hamilelerle sınırlamamam lazım. Her şeye böyle bir sükunete ihtiyaç var. Onun için bu albüm böyle bir... E, Oturmak, dinlemek, kendini dinlemek, rahatlamak isteyenler için yapılmış bir çalışma çok ve güzel. nitekim birçok e, terapist bu müziği tavsiye ediyor. Öyle evet, mi? evet. Aa, bana böyle haberler yani. geliyor hem Türkiye'den hem yurt dışında. Tamam, çok güzel. Ama ulaşmış gibi görünüyor. Tamam. Efendim... İkincisi, İkincisi, bilin bakalım nedir? İçimdeki Türkiye'm evet. e, kitabı yazmaya başladığım zaman, içimdeki Türkiye kitabını, fark ettim ki yaşadığım e, birçok olay bana aynı zamanda beste yaptırdı Ve o besteleri henüz kitap çıkmadan önce bir albüme toplamak istedim. Evet. Albümde iki e, disk var, ikisi evet. CD var. Birinde piyano bestelerimden bazıları. Diğerinden de senfonik eserlerimden. iki iki Türkiye'de bestelediklerimden seçtim evet. ee, ve benim için gerçekten önemli bir çalışma hem akademik anlamında hem de manevi anlamında. anlamda. Çok güzel. Kitapla beraber okunmasını tavsiye eder misin? Evet, evet. evet. orada çünkü bahsediyorum birçok besledik hikayesinden. Evet doğru gerçekten. Ee, üçüncüsü Ay ay umarım bu resimler <gülüyor> güzel çıkar. İyice dikkatle tutacağım. Evet. 15-16 yaşındaki kalim var bu albümün kapağında. Evet. Likofoni e, albümü şöyle oluştu. Acaba Angelique Akbar'ı müzisyen olarak oluşturan besteciler ve eserler nelerdir diye kendi kendime sordum. Çok sevdim ve o resimleri. Çok Eser çıktı ortaya. <gülüyor> e, ve şöyle e, Likofoni aslında müzik terimi gibi duyuluyor ama Lik Lika ben küçüklüğümde Angelika diyemiyordum ve o yüzden ismimi Lika Aa. olarak kullanıyordum. Herkes de çok sevdiği için halen de yakınlarım bana Lika diyor. Foni sesleri, evet. Lika'nın sevdiği sesleri. Şimdi Bu albüm ben, belki de daha devam edecek evet. çünkü birçok eser küçüklüğünde bana evet. e, yol vermişti ve benim evet. ruhuma hitap etmişti. Bunlar bazıları. Evet. Angelika iyi ki geldin. Teşekkür ha, ederim teşekkür geldiğin ederim. için. Yeniden söyleyeyim. sen. Türkiye'nin bir değerisin. İyi ki varsın. Sağ olun. Üretmeye devam et. Konuşmaya devam et. Yine burada buluşalım. Görüşmek üzere. Oldu. Çok teşekkür ederim. Değerli izleyenler, ben bu sohbetten çok zevk aldım. Umarım siz de almışsınızdır. Önümüzdeki hafta başka bir programda buluşmak dileğiyle. Hoşçakalın. Final dergileri Doğan Cüceloğlu ile insan insana programını sundu.